A'chadu enna Muhammeden a'bduhu wa'r rasuluhu. Yaa eyyuhel lezîne âmenu, attaquu allâha haqqa tukatihi, wa la temutunne illa wa entum muslimoon. Yaa eyyuhel nâsu, attaquu rabbakumul lezî khalakakum min nefsin wahidatin, wa khalaka minhâ zaujaha, wa khalaka minhâ zaujaha, wa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 Ve hayr el hediyye hediyü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umuri muhtesasatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve finnar. Cadedü'l Beyda şerhine 2. cildden 934. hadisten devam ediyoruz inşallah. Aks yani alma sıfatı Abdurrahman bin Katades Sülemi radıyallahu anhten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitti. Muhakkak ki Allah Adem'i yarattı. Sonra onun sırtından insanları aldı ve şunlar cennettedir, ben sorumlu değilim. Şunlar cehennemdedir, ben sorumlu değilim buyurdu. Birisi dedi ki, ey Allah'ın Resulü ne üzerine amel ediyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaderin konumları üzerine buyurdu. Bunu Sahih Ahmet bin Hanbel müsnedinde, İbn İban Sahih'inde, İbn Sa'd Tabakat'ta, Firiabi el-Kader'de, Taberani Müsnedü Şami'inde, İbn Asakir Tarihu Dimeş'te rivayet etmişlerdir. Kabza yani tutam sıfatı İbn Adra Münzir bin Malik raimeullah dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asabından biri hastalandı ve arkadaşları onu ziyarete girdiler. O da ağladı. Ona neden ağlıyorsun ey Ebu Abdillah denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin hakkında bıyığından al. Sonra benimle karşılaşıncaya kadar buna devam et buyurmadı mı? O da dedi ki evet lakin ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Muhakkak ki Allah sağıyla bir tutam aldı ve bunlar şunun içindir ben sorumlu değilim buyurdu. Sonra diğer eliyle bir tutam aldı ve bunlar şunun içindir, ben sorumlu değilim buyurdu. Bilmiyorum ben iki tutamdan hangisindeyim. Bunu Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Ahmet bin Ambel Müsned'in ve Deylem'i rivayet etmişlerdir. Enes bin Malik radıyallahu anh'den şahidine de, Ebu Yala Müsned'de, İbni Bat'ta El-İbane'de, Dulabi El-Kuna'da rivayet etmiştir. Yine Muaz radıyallahu anh'den, İbn-i Mende'l İman'da, Beyhaki Şuhab-ül İman'da, i̇bn Asakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Burada müellifin verdiği üzere e, sahabeden ravinin kim olduğu bilinme bilinmemesi, sahabe olduğu, kesin olduğu takdirde sıhhate bir zarar vermez, yani meçhul kısmına girmez Yine Allah Azze ve Celle'nin iki yer sıfatı da bu hadiste yine geçiyor. 936. Hadis Mes yani sıvazlama, ihraç yani çıkarma ve idhal yani girdirme sıfatları Ömer bin el-Hattab radıyallahu anh'tin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Allah Adem'i yarattıktan sonra sırtını sağ eliyle sıvazladı ve ondan bir zürriyet çıkardı Ve bunları cennet için yarattım. Bunlar cennetliklerin amelini işleyeceklerdir buyurdu Sonra Adem'in sırtını tekrar sıvazladı ve ondan bir zürriyet daha çıkararak bunları da cehennem için yarattım Bunlar da cehennemliklerin amelini işleyeceklerdir buyurdu. Bunun üzerine birisi, e, Ey Allah'ın Resulü, o halde çalışıp çabalamak ne işe yarar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah bir kulu cennet için yarattığı zaman onu cennetliklerin ameli üzerinde kullanır da o kişi cennetliklerin ameli üzere ölür ve Allah onu cennete girdirir. Bir kulu da cehennem için yarattığı zaman onu da cehennemliklerin ameli üzerinde kullanır. Sonunda cehennemliklerin amellerinden biri üzere ölür ve Allah onu cehenneme sokar. Bunu sahihli gayri isnatla Tirmizi ve Ebu Davud Sünem'de Ahmet bin Ambel Müsnedinde, Nesai-i Kübra'da, İmam Malik Muvatta'da, Taberi Tefsirinde, İbni İbban Sayin'de, hakim el Müsnedirek'te, Ziya-ül Maktis-i El Muhtare'de, İbni Ebi Asım-i Sünne'de, İbni Asakir tarihinde rivayet etmiştir. Yine İbn Abbas radıyallahu Hasan Hasen İsnad'la şahidini Taberi Tefsirinde, Ziya-ül Maktis-i Muhtare'de, Ahmet bin Ambel Müsnedinde rivayet etmiştir. Ebu Rer'e radıyallahu anh'ten Buhar ve Müslim'in şartlarına göre sayısnatta şahidini de İbn-i Hatim tefsirinde Hakim el-Müstedrek'te Tirmizi Sünen'inde rivayet etmiştir. Ee, yine başka bir Ali radıyallahu anh'ten gelen rivayette e, bu şekilde soruyor Ali radıyallahu e, anh. Biz olmuş bitmiş bir şey üzere mi yaşıyoruz daha henüz belirlenmemiş bir şey üzere mi diyor. Nebi aleyhissalatü vesselam bilakis yazılmış, bitmiş bir şey üzere yaşıyorsunuz diyor. O zaman diyor, amel etmeyi bırakmayalım mı diyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'da اِيْ مَلُوا فَكُلُّنْ مُيَسْسَرُنْ لِمَا خُلِكَ لَهُ diyor. Yani amel edin, her kul yaratıldığı şey için kolaylaştırılmıştır diyor. Sonra da yine bu hadiste geçtiği gibi, Leyl Suresi 5. ve 10. ayetleri okuyor. Ayetlerde Allah Azze ve Celle Kim verir ve sakınırsa ve saddaka bel husna, güzeli husnayı doğrularsa, husnada tefsirlerde geldiği üzere kelime-i şahadet olarak geçiyor. diyor Biz ona kolayı kolaylaştırırız diyor. Devamında da kim de cimri davranır ve kendini müstaniye görürse ve kezzebebel husna, husna yalanlarsa biz de ona zoru kolaylaştırırız diyor. Yani fezan yusiru hu lil usra diyor. Yani bu hadisteki tamamen Nebi Aleyhissalatu vesselam'ın anlattığı mesele. Yani bu tarz önceki geçen iki rivayette bir de bu rivayet, bu üç rivayet ilkini bilhassa tekrardan okudum. Geçen hafta okumuştuk. Konu kopmasın diye. Hani bunlar bazı kimselere şey gelmiştir, sorunlu gelmiştir bu hadisler ya cehaletten ya da anlayış bozukluğundan. Tarihte de bir kısım bu hadisleri toptan inkar yoluna gitmiştir. Bir kısım da kaderi ispatta diğer aşırılığa gitmiştir. Hani burada kısaca değinelim o meseleye de. Kader meselesi daha henüz yani sahabe döneminde üzerinde sapmaların olduğu bir mesele. Müslim'in zaten mukaddimeden sonraki ilk hadisinde, Cibril hadisinde İbn Ömer radıyallahu anh'a Gelen iki kişi soruyor işte bizim oralarda bazı kimseler diyorlar ki henüz hiçbir şey belli değil yani yazılmamıştır Allah ze ve Celle henüz takdir etmemiştir biz bunun üzere yaşıyoruz diyorlar. Bunu diyenlerinde El Cuheni bir de Gaylanet Dimeşki adlı iki kişi olduğu söyleniyor kader hakkında bu kelamları yapan hiç kimseler. İşte İbn Ömer e, diyor ki eğer diyor onlara gidersen benim onlardan beri olduğumu söyle deyip Cibril hadisini aktarıyor. Yani e, her meselede olduğu gibi kader meselesi de ifrat ve tefrit olarak iki tane fırkanın belirdiği bir mesele. Burada tefrit yani geri kalan fırka kaderi inkar eden kaderiye fırkası, ifrata giden kaderi ispatta aşırı giden fırka da cebriye fırkasıdır. Kaderiye fırkası yani der ki kul fiillerinde tamamen hür ve bağımsızdır. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu fiillere hiçbir dahili yoktur. Yani bir nevi kulların, kulların kendi fiillerinin yaratıcıları olduklarını savunurlar. Kaderiye fırkası. Bunu da hani ilk dönemlerdeki şey meselesinden dolayı çıkmıştır. İşte Amr bin Ubeyd, Vasıl bin Ata, Mutezile'nin kurucuları kabul edilir. İşte şer Allah'a nispet edilir mi yaratma babında? Onlar bunu inkar ederler. Çünkü onlara göre bu bir zulümdür. Yani derler ki eğer Allah ceveller Müslim hadisinde geçtiği üzere mahlukatı yaratmadan 50 bin sene evvel levh-i mahfuz'da olacakları yazdıysa kulları o zaman küfre, zulme, fıska bunun gibi kötü şeylere de zorlamış olur. Haşa bu Allah'ın adaletine aykırıdır derler. Ondan dolayı şey reddederler. Kaderin bu şekilde yazılmış olmasını, belirlenmiş olmasını reddederler. Bunda da mutezile fırkasının beş esası vardır, usulü hamse dedikleri. Onlardan biri adalettir. Yani Allah'ın adaleti, adaletten kastıları budur. Allah'a şer nispet edilemez. Kul hidayet bulursa kendi bulur, özellikle de saparsa da kendi sapar. Allah kulu saptırmaz derilir. Şunu da söyleyelim, hani kitaplarda çok görünüyor, faydalı olur inşallah. Mutezile ile kaderi aynı şeydir, Hani okurken karışmasın. Mu'tezile kader meselesinde kaderi olduğu için o isimle bilinir. Yani bizim Mu'tezile ismini verdiğimiz fırka kader meselesinde kaderidir. İman meselesinde haricilere yakındır. İşte isim sıfat meselesinde geçen hafta geçtiği üzere muattıladır yani tatiledir. Yani o fırkaya biz Mu'tezile diye isimlendiririz. Alimler kaderi eder bazen, bazen Mu'tezile Hani kitap okurken onlar da görünür inşallah. Bunlar da hani her fırkada olduğu gibi kendilerince delilleri vardır. Bu delilleri de kulun iradesini öne çıkaran, yani kulun tamamen hür iradesini öne çıkaran ayetleri delil getirirler. Mesela işte Kevf suresinde فَمَنْ شَاءَفَ الْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَفَ الْيَكْفُرُ Dileyen iman etsin, dileyen küfür etsin. Bunu mesela delil getirirler. Hani kul kendi dilediği gibi dilerse iman eder, dilerse küfür eder. derler. Yine Allah Azze ve Celle'nin Nahl suresinde müşrikleri kınadığı mesele işte o şirk koşanlar dediler ki diyor Allah Azze ve Celle eğer Allah dileseydi biz de babalarımızda şirk koşmazdık hiçbir şey de haram kılmazdık. Hani kaderi delil gösteriyor müşrikler Allah da onları böyle kınamıştır derler. Bunun tam zıttı olan Cebriye fırkası da der ki insanın hiçbir iradesi hiçbir e, hür şey yoktur fiillerinde tamamen cebir zaten adı oradan geliyor. Zorlamayla yapar her şeyi. Kaderin zorlamasıyla yani kul hiçbir şekilde özgür değildir. Eee bunlarda der ki mesela işte Enfal suresi 17. ayet. Bedir kıssası anlatılırken işte felem taqtuluhum velakinnallaha qatalahum. Siz öldürmediniz onları Allah öldürdü diyor Allah azze ve celle. Yine işte ve ramete izramete velakinnallaha rame diyor. Yani sen atmadın, attığın zaman Allah attı diyor. Oku. Ha tabii bunu mesela tabi selef buna göre tefsir ediyor. Sünnet elinin kader inancına göre. Ama onlar diyorlar ki kulun hiçbir dahili yoktur fiilde. Kul yani hiçbir şekilde özgür değildir. Yine eee bunlar da Mutezile'nin zıttı olarak Kaderiyye'nin Allah'a bir nevi zulüm isnat ederler. İşte Enbiya suresi 23. ayette Allah Zebecir'le diyor ki işte la yuselu amma ve hum O yaptıklarından sorulmaz. Allah ama kullar sorulacaklar. Yani bunlara göre Allah dilerse Firavunu alıp cennete de koyabilir. E, salih bir kulu cennete de atabilir. Allah bunu yapabilir diyorlar. E, ya yani bu da bir nevi zulüm ispat etmek. Çünkü Allah vaadinden dönmez. Biz bunu biliyoruz ayetlerden, hadislerden. Yani bu cebriye fırkası da kaderiyeye tamamen tepki olarak çıkmış bir fırkadır. Zaten ilk fırkaların çıkış şeyine bakıldığı zaman genelde tepkisel çıkışlardır. Hariciye de mukabil mürciye çıkmıştır. İşte bu kaderiyeye karşı cebriye çıkmıştır. Daha sonra rafizilere karşı ehl e söven, ehl-i hakaret eden, onları fasık gören nasibiler çıkmıştır. Ee, yine her meselada olduğu gibi ifrat, tefrit. Bunların delilleri birbirine cevaptır aslında, sünnet e'li bazında bakıldığı zaman. Ee, yani kader meselesinde e, bunlar iki tane uç fırkadır. Sünnet e'li selef bunlara dediğim gibi birbirlerine görmedikleri delillerle cevap vermiştir. Yani kaderiye fırkası kaderi ispat eden delilleri görmezdir Mesela kulların fiillerinin yaratılması hakkında, işte Saffat Suresi 96. ayette, Allah Teala Vallahu halakakum ve ma tamelun. diyor. Yani sizi de yaptıklarınızda Allah yaratmıştır diye. İşte kaderin e, ispat eden, kaderi gösteren hadisleri, ayetleri görmezden, görmezden gelirler. Cebriye fırkası da tam tersi. Kulun iradesinin de olduğunu gösteren e, delilleri görmezden gelirler. Her bidat fırkasının kendi karşısındakine yaptığı gibi yani sünnetele burada da ortaya yolu tutmuştur. Kader meselesinde işte 4 mertebe sayar ilim ehli. Bir ilim mertebesi. Yani Allah'ın her şeyi bilmesi. Bu mertebeler önemli yani. Hani bunlar şer'i ıstılahtır. Yani tevhidi şeye bölme gibi. Rububiyet, uluhiyet, isim sıfat olarak görme gibi. Yani hani bu ayet hadislerde böyle bölündü diye değil. Bunlar ıstılahtır. İlimde bunlara karşı çıkılmaz. İşte ikinci mertebe kitabet. Yani Allah'ın Levmi Mahfuz'da her şey yazması, belirlemesi, 3. mertebe Allah'ın dilemesi, dördüncü mertebede Allah'ın kudreti yani yaratmasıdır. Demin söylediğimiz gibi işte fiillerin de yaratılmış olması. Bu mertebeden kaderiye son 3 mertebeyi reddeder. Yani Allah e, önceden belirlemez, dilemez ve fiilleri de kullar kendileri işlerler, kendileri yaratmışlardır der, diye ona getirilir ilim mertebesini reddeden kaderiyenin tekfirinde de şey vardır. E, alimlerin ittifakı vardır. Yani onları işte bu bugün mesela bazılarının söylediği gibi Allah kişinin kiminle evleneceğini bilmez diyen kişi ilk dönemlerde böyle birisi yok. Böyle birisi doğrudan tekfir ediliyor. Yani rafiziler ve cehmia gibi görülüyor. Yani e, irade meselesinde de hani bu hadislerdeki Geçen hadislerdeki işgal kalmasın diye ona da değinelim. Allah Azze ve Celle'nin bir kevni iradesi bir de şer'i iradesi vardır. Yani kevni irade ne demek? Allah e, Ömer radıyallahu şehit olmasını, e, Osman radıyallahu şehit olmasını, Ali radıyallahu döneminde bir sürü fitnelerin zuhur etmesini, işte peygamberin torundanın öldürülmesini, bunun dışındaki kalan fitneleri, zamanı gelince Yecüc Mecüc'ün, Dünyada ifsad etmesini Kevni olarak irade etmiştir Ya da Firavun'un kafir olmasını Kulların küfre girmesini Ama şer'i olarak Allah Azze ve Celle Bunu irade etmez Yani şer'i olarak bütün kulların iman etmesini diler Yine Zümer suresi 7. ayet bu konuda açıktır Orada Vela yerda li ibadihil kufra Der Allah Azze ve Celle Yani kulları için küfürden razı olmaz Allah Bu şer'i iradesidir Şer'i takdirdir Yani bu mesele karıştığı için iki fırkada da bu meselede farklı yorumlara gidilmiştir. Yani e, kader meselesi de henüz ilk dönemlerden bu şekilde iki fırkanın iki uca gittiği bir mesele olmuştur. Sünnet bu konuda da işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadiste cevap verdiği gibi. işte Allah cennet için yarattığı zaman ona cenneti kolaylaştırır. Yani Allah'ın burada onun ilminde saklı olan Leyvi Mahfuz'da yazdığı Mağlukatı yaratmadan önce bir hikmeti var. Kullar da, kulları da bundan dolayı sorumlu tutmuyor. Yani kulları işlediklerinden dolayı sorumlu tutuyor. Ben yani ayetlerde geçen hani şunu işlesinler ki görelim kim mümin münafık. Allah bilmediğinden değil kulun üzerindeki hüccet kaymı olsun diye bu şekilde söyleniyor. Yine e, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sesler yükseldiği zaman dışarı çıkıyor. Kader meselesi hakkında tartışıyorlar. Önceden geçmiştir rivayeti herhalde. İşte bunu duyunca Nebi Aleyhisselatü Vesselam öfkeleniyor. Allah'ın kitabının bir kısmını bir kısmına mı vurduruyorsunuz diyor. Bildiğinizde amel edin, bilmediğinizi alemine bırakın diyor. Yani biz bir kısmına bir kısmına elhamdülillah hiçbir meselede selefin yolunu izlemeye çalıştığımız için vurdurmuyoruz. Bütün nasları beraber alıyoruz. Yani kulun iradesi olduğunu da Allah Azze ve Celle takdir etmeden... Onun dilemeden kulun hiçbir şey Dileyemeyeceğini dile, dile, de Kabul ediyoruz Bu konuda iki fırkaya da en açık e, Delil Tekbir suresi 29. ayette Allah Azze ve Celle وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اَيَّشَىٰ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yani Siz dileyemezsiniz Ancak al, al, Alemlere Rabbi olan Allah dilerse Dileyebilirsiniz Allah'ın dilemesi olma, Olmaksızın kulun dilemesinin Bir değeri yoktur Ama buradan kulun da dilemesi olduğunu görüyoruz biz. Yani e, bu meselede de e, Allah Azze ve Celle'nin Yahudileri kınadığı gibi kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını reddetmiyoruz. Geldiği gibi alıyoruz. İki uç pırkı arasında. Kalp yani çevirme sıfatı 937. hadis. Ebu Rere radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah-u Teala şöyle buyurdu. Adem Ademoğlu dehre yani zamana söverek bana eziyet ediyor. Dehir benim. Emir benim elimdedir. Geceyi ve gündüzü çeviren benim. Bunu da sayı istatla Buhar ve Müslim sahihlerinde Ahmet ben Ambel müsledinde Ebu Davud Sünnen'inde Humeydi müsledinde rivayet etmiştir. Yine burada da Ee, gecenin ve gündüzün yaratılmış mahluklar olduğuna delil var yani e, sonrakilerin dediği gibi dünyanın dönmesiyle ya da güneşin hareketleriyle oluşan değil yaratılmış olduğu yaratılmış varlıklar olduğuna delil var Enbiya Suresi 33 ayette de Allah ze vecile Huverzihalaelle ile ve Nehara <gülüyor> buyuruyor yani o ki geceyi ve gündüzü yaratandır yani gece ve gündüz o şekilde oluşmaz yaratılmış varlıklardır. Mâyit yani beraberlik ve zikretme sıfatı 938. hadis Ebu Derra radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala buyurdu ki: Ben kulumun zannına göreyim. Beni zikrettiği zaman onunla beraberim. Eğer beni nefsinde zikrederse ben de onu nefsimde zikrederim. Eğer beni bir topluluk için zikrederse ben de onu onlardan daha hayırlı bir topluluk içinde zikrederim. ''Bana bir adım yaklaşırsa ben ona bir zira yaklaşırım. O bana bir zira yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim.'' Bunu da sahih-i sinatla Buhari ve Müslim sahihlerinde rivayet etmişlerdir. Yani Allah Azze ve Celle'nin kullarla beraber olması zatıyla değil bunu önceden geçmişti. Allah Azze ve ile zatıyla arşın üzerine istiva etmiştir. Ama işitmesiyle görmesiyle ilmiyle Allah zeveciiyle o manada kullarıyla beraberdir her yerdedir. İşte mücadele suresinde geçtiği gibi işte fısıdaaşın üç kişi yoktur ki dördüncüs Allah olmasın 5 kişi yoktur ki altıcısı olmasın. Her ne kadar olurlarsa o onlarla beraberdir diyor. ve Hu Mehum Haysum diyor yani Haysumau yani, işitmesiyle, görmesiyle onlarla beraberdir. Zatıyla değil. 939. hadis Ebu Rer'e radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şüphesiz Allah azze ve celle kıyamet gününde Ey Ademoğlu ben hasta oldum da sen beni ziyaret etmedin diyecek. Ademoğlu ya Rabbi ben seni nasıl ziyaret edebilirim? Sen aleminin Rabbisin cevabını verecek. Allah-u Teala bilmez miydin ki filan kulum hasta oldu, sen onu ziyaret etmedin. Bilmez miydin ki onu ziyaret etmiş olsan, beni onun yanında bulurdum buyuracak. Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim, beni doyurmadın diyecek. Ademoğlu, Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin diyecek. allah Teala bilmez misin ki filan kulum senden yiyecek istedi, Sen onu doyurmadın. Bilmez miydin ki onu doyurmuş olsan bunu benim nezdimde bulacaktın buyuracak. Ey Ademoğlu senden su istedim beni sulamadın diyecek. Ademoğlu da Ya Rabbi ben seni nasıl sularım? Sen alemlerin Rabbisin cevabını verecek. Allahu Teala filan kulum senden su istedi ona su vermedin. Onu sulamış olsaydın bunu benim nezdimde bulurdun buyuracak. Bunu da Say-i Müslim, İbn-i Sayin'de, İsak bin Ravye Müsnet'te, Buhari Edeb-ül Müfret'te veya ki Şuhab-ül İman'da rivayet etmişlerdir. Nekir yani kendisine tuzak kurana, tuzak kurma sıfatı. 940. hadis Abdullah İbn-i Abbas radıyallahu anh'a'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dua ederken şöyle diyordu. Rabbim bana yardım et, aleyhimde yardım etme. Bana destek ol, aleyhimde destek olma. Benim için tuzak kur, aleyhimde tuzak kurma. Bunu da Say-i Ebu Davud Tirmizi ve İbni Maciz Sünenlerinde, Ahmet bin müstedinde Müsredinde, Buhari Edebül Müfrette, İbni İbban Say'inde, Hakibel Müsredirekte, Ziyal-u el Muhtarede, İbni Ebi Şeybe Musennef'te, Nesai Amelül Yevmi ve Leyle'de, Abd bin Ümeyye müstedeğinde, Begavi'de, Şerhü's-Sünne'de rivayet etmiştir. <gülüyor> Yine Ali İmran Suresi 54. ayette 54 54. 54. 54. ayette geçer ve mekaru ve mekar Allah vallahu hayrul makirin diye. Yani onlar bir tuzak kurdu, Allah da bir tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır şeklinde geçer. Söm ve melal yani usanma sıfatı. 941. hadis Ayşe radıyallahu anha'dan El Havle binti Tuwet bin Habib bin Esed bin Abdul Uzza Ayşe radıyallahu anha'ya uğradığında yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Ayşe radıyallahu anha bu El Havle binti Tuwet'tir. Onun gece uyumadığını söylüyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gece uyumuyor mu? Amellerden gücünüz yettiği kadarını yapınız. Allah'a yemin olsun sizler usanmadıkça Allah usanmaz. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Buhari'nin lafzı da şöyledir. Amellerden gücünüz yetene tutunun. Muhakkak ki Allah siz usanmadıkça usanmaz. Bunu da Buhari rivayet etmiştir. Yine Ayşe radıyallahu anh'a şöyle gelir. Nebi aleyhissalatü vesselamın En sevdiği amel devamlı yapılan ameldir. O bir amele başladı onu bırakmazdı der. Abdullah İbn-i radıyallahu anhadan gelen hadiste de Her amelin bir dinçlik bir de durgunluk dönemi vardır diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Kimin durgunluk dönemi sünnetime isabet ederse o hidayet bulur diyor. Kim de o dönemde saparsa helak olur diyor. ikale yani hatayı kaldırma sıfatı. Ebu Rere radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, satış akdenin kaldırılmaz hususunda kim bir Müslümanın isteğini kabul ederse, Allah onun hatasını kıyamet günü kaldırır. Bunu Buhar ve Müslüm'ün şartlarına göre sayısnatla İbn-i Asakir tarihi Dimeşk'te, Ebu Davud ve İbn-i Mace Sünen'de, İbn-i İbban Sayin'de, Hakim el-Müstedrek'te, Ebu Yala Mucem'de, Begavi Şer-i Sünnne'de, Bezzar-i El-Muhallisiyyat'ta, i̇bn dünya Biddunya Kadav-i Havaiş'te, Hatibel Bağdadi tarihinde, Ebu Naim Gilyet-i Revliya'da, Ahlak'ta, Şecer-i Emalisinde, İbn-i Bişran Emalisinde, Beyhati sünnel yine Beyhati Şuab-i Liman'da rivayet etmiştir. İzlal yani gölgelendirme sıfatı. 943. hadis Ebu Rerer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim zor durumda olan borçlusuna süre tanır veya ondan indirim yaparsa <gülüyor> Allah onu kendi gölgesinden başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde arşının gölgesi altında gölgelendirir. Bunu da Müslüm'ün şartına göre say İbnül Isnatlı İbn Arabi Mucem'de Tirmizi Sünneninde, Ahmet bin Ambel Müsnedinde, Begabi şer Sünnede, Bezzar Müsnedinde, Kudai Müsnedde, Taberani Elevsat'ta, İbnül i Münzir'de Elevsat'ta rivayet etmiştir. Nisyan yani terk etme sıfatı, Ebu Ureyre ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'a'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününde kul getirilir ve Allah ona şöyledir. Sana kulak uçur. Göz, mal ve çocuk vermedim mi? Hayvanları ve arazileri senin hizmetine vermedin mi? Kavme önder kılıp ganimetlendirmedin mi? Peki sen bugün de benimle karşılaşmayacağını mı zannettin? O da hayırdır. Bunun üzerine Allah bugün bugün de senin beni unuttuğun gibi ben de seni terk ediyorum buyurur. Bunu da say Müslim Isnat'la müsledinde i Isnat Müsned'in de i̇bn İbn-i İbban Sayin'de, Ahmet bin Ambel de, yine İbn-i Men'de ve Tirmizi Sünnen'in de rivayet etmiştir. Terk sıfatı 945. hadis. Ebu Salih ve El-Huşeni radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Muhakkak Allah bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları zayi etmeyin. Bazı şeyleri yasaklamıştır. Bu yasakları delmeyin. Bazı sınırlar koymuştur. Onları aşmayın.'' Bazı şeyleri açıklamayı da unutma söz konusu olmaksızın terk etmiştir. Onları da araştırmayın. Bunu da Müslüm'ün şartına göre sayısınatla Taberani Taberi tefsirinde, Hakim Müstedrek'te, Darakültne Süneninde, İbn-ül Mukri Mucem'de, Erbeun-ü Tayyye'de, yine İbn-i Azmi el ve Beyaki Sünen-ül Kübra'da rivayet etmiştir. Yani Allah Azze ve Celle hakkında nisyan sıfatı görürsek, Bu unutmaz anlamında değildir. Yani kul için unutma olarak kullanılır. Ama bunun hem lügatte hem de selefin tefsirinde terk etme manasında olduğu önceki hadiste geçtiği gibi gelmiştir. 946. hadis Ebu Erer'e radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah tebarak ve teala buyurdu ki Ben kendisine ortak koşulanların şirkten en müstani olanıyım. Kim işlediği amelde benimle beraber başkasını ortak koşarsa onu şirkiyle baş başa bırakırım. Bunu Müslüm sayinde rivayet etmiştir. Gayret yani kıskançlık sıfatı 947. hadis Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bundan dolayı çirkinlikleri haram kılmıştır. Übülmeyi Allah'tan daha çok seven kimse de yoktur. Bunu da sahih-i sınatla Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. 948. hadis Ebu Rere radıyallahu anh'ten Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki Allah kıskanır. Allah'ın kıskançlığı, müminin Allah'ın haram kıldığı bir şey işlemesi hususundadır. Bunu da Buhar ve Müslim sahihlerinde rivayet etmiştir. Udvan yani düşmanlık sıfatı 949. hadis. Alkama bin Kays ennehayi Raymullah'ta Halid bin El Velid radıyallahu anh dedi ki ''Benimle Ammar radıyallahu arasında bir tartışma vardı ve ona ağır bir söz söyledim. Ammar gidip beni Nebi aleyhissalatü vesselama şikayet etti.'' Halid bin Velid radıyallahu anh de onu Nebi aleyhissalatü vesselama şikayet etti. Ve konuştukça sözlerinin ağırlığını arttırdı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir şey söylemeden sükut ediyor. Ammar radıyallahu anh de ağlıyordu. Dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, onu görmüyor musun?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırdı ve buyurdu ki, ''Kim Ammar'a düşmanlık ederse Allah da ona düşmanlık eder.'' Kim Ammar'a buz ederse Allah da ona buz eder. Halit radıyallahu an bunun üzerine dedi ki: Ondan oradan ayrıldığımda benim için Ammar'ın memnuniyetinden daha sevimli bir şey yoktu. Onunla karşılaştım ve onu razı ettim. Bunu Buhari ve Müslim'in şartlarına göre say islatla İbnü'l-Esir Usdur Gabede, İbn İbban Sayyinde, Hakim el-Mustedrek'te, Ahmet bin Amr el İbni Ebi Şeybe Musannef'te, Nesai Sünenül Kübra'da, Ebu İyala Mucem'de, Taberani Mucemül Kebir'de, İbni Sakir'de tarihinde rivayet etmiştir. Ammar radıyallahu faziletine dair birçok hadis gelmiştir. Yine Nebi aleyhissalatü vesselam sahabeleri arasında yaşanan konularda onların Allah azze ve celle'nin, takdir ettiği üzere fazilet sırasını da gözetmiştir. Hatta e, yani bu ümmetin en faziletlisi olan iki kişi Ebu Bekir radıyallahu anh ve Ömer radıyallahu anh. İkisi münakaşa edip Nebi aleyhissalatü vesselama geldiğinde orada bile e, Nebi aleyhissalatü vesselam arkadaşımı bana bırakın diyor Ebu Bekir radıyallahu anh hakkında. Yani Ömer radıyallahu anh'ı bile orada şey yapıyor, kınıyor bundan dolayı. Siz hepiniz beni yalanlarken o benimleydi diyor. Yani e, önceden de geçmişti Tulaka, müellefe Kulüp, Fetih'ten önce Müslüman olan sonra Müslüman olanlar. Bunları şey yapmıştık, geçmiştik. bu yani Böyle bir şeyi Nevi aleyhissalatü vesselam gözetiyor. Yine Abdurrahman bin Af radıyallahu anh ile bin velet radıyallahu anh arasında bir mesele olunca yine Abdurrahman bin Af'ın e, haklı olduğunu beyan ediyordu. Elhamdülillah orada da yine Halit radıyallahu anh, onun gönlünü alıyordu, mesele kapanıyordu. Yine Ammar radıyallahu anh'ın e, Buhari'de geçen hadiste çok mühim bir fazileti var. Nebi aleyhissalatü vesselam diyor ki, e, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten geliyor. Veyhe Ammar diyor, Ammar'a yazık oldu diyor. Faktuluhul fiyatul bagiye diyor, onu diyor e, bagi bir topluluk öldürecek diyor. İşte ammaru yeduhum ilallahi ammarunlu onları Allah'a davet ediyor onlar onu yedunevum ilanlar diyor ateşe davet ediyor diyor. Yani burada hem ammar radıyallahu anhu fazileti var. Hem de e, biz buradan şunu anlıyoruz ki burada da hani daha başka deliller de var da e, Muaviye radıyallahu anhu ile Ali radıyallahu anhu arasındaki meselede Ali radıyallahu anhu tarafının haklı olduğunun en açık delillerinden biri budur çünkü Ammar'ı katledecek taifeyi Nebi Aleyhisselatü Vesselam bagi bir topluluk olarak isimlendiriyor. Bunu da zaten Ammar Radiyallahu anh öldürülünce Muaviye Radiyallahu anh ile Amr İbni Elhas Radiyallahu anh Yakut'e de geçmişti herhalde. Hani kendi üstlerine alınmıyorlar. Hani onu öldüren mesuldür deyip oradan şey yapıyorlar. Burada bırakalım işlerle. Subhanakallahüme ebiyamlik veşhedü en la ilahe illa en tevahdeke la şerikelek Vestafirikhev ve teubb ileych. Amin. Abi, biraz uzamış. Acelem var, dedin. İsmail abi, Hakk'a ne edad? Yok, abi.